Türkçe Peri Masalları Prenses ve Ejderha Bu bir prensesin masalıdır. Ama yanlış anlamayın. Bu prenses, beyaz atlı prensin onu kurtarmasını beklemiyor. Bu prenses farklı. Onun savaşçı bir ruhu var. Uzun zaman önce, kral ve kraliçe çocuk özlemi çekiyorlarmış. Bu yüzden dilekleri gerçekleştiren boynuzlu atı bulmak için büyülü ormanı ziyaret etmişler. Ooo boynuzlu at! Senden, Senden bir, ricada bir ricada bulunmaya, bulunmaya geldik. Lütfen, Lütfen bize, bize bir, bir bebek getir. getir. Dünyanızı mutlulukla aydınlatacak bir kız çocuğu için dileğiniz kabul edilecektir. Boynuzlu at kral ve kraliçenin dileklerini yerine getirmiş... Ve krallık kısa süre sonra prensesine kavuşmuş. Kral ve kraliçe çok mutlu olmuşlar. <gülüyor> ah bebeğim benim, sana Menekşe adını veriyorum. Prenses... Prenses menekşe. Prenses menekşe. Prensesi tıpkı bir prens gibi bütün savaş becerileri öğretilmiş. At binme, kılıç dövüşü, kendini koruma ve daha fazlası. Düzenli egzersiz yapıyormuş ve sağlıklı biçimde besleniyormuş. Kralın ailesi huzur ve uyum içinde yaşıyormuş. Ta ki bir gün kralın gizli bir kulağa komşu krallığın barış anlaşmasını bozduğunu ve kendilerine saldırmak üzere olduğunu haber verene dek. Savaşacak kadar orduları olmadığından bütün krallık kaygılanmış. Kralın sağlığı yerinde değilmiş. Prenses Menekşe, kraliçenin kralla konuşmasını duymuş. Kral Tom'dan yardım istemeliyiz. Onun ordusu bize yardım edebilir ve savaşı kazanabiliriz. Ben hiç umut görmüyorum. Düşmanımızın ordusu oldukça güçlü. Kral Toon'un ordusu bile bize yardım edemez. En azından denemek zorundayız biliyorsun. Haklısın kraliçem. Yarın sabah yola çıkarım. <gülüyor> Ama baba sen iyi değilsin. Ben giderim ve orduyu getiririm. Ben kızıma güveniyorum. İzin ver gitsin. Peki prenses... Benim yokluğumda ordu her saldırıya karşı hazırlık yapsın. Komutan, kral ve kraliçenin sorumluluğunu sana bırakıyorum. Tabii ki prenses. Prenses kılıcını ve kalkanını almış, bir ata binmiş ve yola çıkmış. Yolda giderken bir köyde durmuş. Bir köylü prensese çok tuhaf bir şey anlatmış. Dağın öbür tarafına gidemezsiniz. O dağdaki bir mağarada ateş kusan bir ejder yaşar. Onun mağarasından geçmeye çalıştığınızda sizi bir lokmada yutar. O mağaradan hiçbir cesur savaşçı ve asker geri dönemedi. <gülüyor> ben bu dünyada hiçbir şeyden korkmam. Ne olursa olsun o dağa geçeceğim. Ejder binlerce yıldır orada yaşıyormuş. Ama onu hiç kimse görmemiş. Sıcak nefesi mağaranın yakınındaki toprağı yakarmış ve orada hiçbir şey yetişmezmiş. Cesur prenses ejderha ile silahsız karşılaşmaya karar vermiş. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Saygıdeğer ejderha size çiçek getirdim. Bu gece mağaranızda kalmama izin verir misiniz acaba? Yola yarın devam ederim. Çünkü krallığımı kurtarmam gerekiyor. Yoksa bu ülke acımasızların eline geçecek. Ejderha başını eğmiş ve çiçekleri koklamış. Bu hediye onu çok etkilemiş. Prenses'e gülümsemiş. Benim adım Fiona. Sen çok cesursun. Aynı benim gibi diyeveren ilk kibar insan oldum. Konuğum ol. Prenses o gece ejderhaya öyküsünü anlatmış. Ertesi sabah mağaradan ayrılmış ve iki gün sonra geri dönerken uğrayacağına söz vermiş. Saygıdeğer kral Tom, krallığımız tehlikede. Ordunuza ihtiyacımız var. Bize yardım eder misiniz? <gülüyor> Şaşkın kız. Benim ordum da sizin krallığınıza saldıracak. Krallığınızın yanışını seyredeceksiniz artık. Kral prensesi esir etmiş ve bir kuleye kapatmış. Size güvenmemeliydim. Çıkarın beni. Dışarı çıktığım gün buna pişman olacaksınız. <gülüyor> Kral kısa sürede tanık olacağı şeylerden habersizmiş. Fiona buradayım. Evet aferin sana. Fiona öfkeyle kralı kükremiş ve havaya ateşler saçmış. Kral ve ordusu prensesin önünde diz çökmüşler. Prenses amcasını hapse atmış ve orduya kaleye gitmesini emretmiş. Gidelim Fiona. Sevgili prenses, biz sizin kadar cesur bir prenses görmedik. Sizinle beraber düşmana karşı savaşacağız. Prenses Menekşe orduyla beraber kendi kalesine dönmüş ve savaşmış. Ve krallı, kralı, kraliçeyi ve komutanı kurtarmış. Kral, prensese bütün ordunun kaçtığını, savaşmak için geriye bir tek komutanın kaldığını ama esir düştüğünü anlatmış. Evet Peter, ödül olarak ne istediğini düşündün mü? Bütün bu krallığı ve bizi kurtaran ben değilim, prenses kurtardı. Ben ona hayret ediyorum ve o cesaretine hayranlık duyuyorum. Prensesle evlenmeyi isterim, eğer kabul ederse. Sen ne dersin kızım? Lütfen baba, bunu ben de çok isterim. Çünkü komutan ölümden korkmadan sözünün arkasında durdu. Hem prensesi hem de ülkenin yarısını aldın. Çünkü çok cesur davrandın. <Gülüyor> Yaşasın! Harika! Bravo! Yaşasın! <Gülüyor> Peter ile Menekşe evlenmişler ve o günden sonra mutlu yaşamışlar. İkisi beraber krallığı yönetmişler. Bekleyin. Peki ejderhaya ne olmuş? Fiona onun doğal yaşam alanı olan mağarasına geri dönmüş ve kimseyi incitmemiş. Yaşadığı yerin etrafında çiçek yetiştirmiş ve yavru ejderhaları büyütmüş. Hahahaha! <Gülüyor>